Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz iki kurbanlığın oğlu, son peygamber Aleyhisselam adetleri. İki kurbanlığın oğlu. Kim bu iki kurbanlık? Biri İsmail Aleyhisselam, peygamberimizin büyük dedesi. İkincisi de peygamberimizin babası kurbanlık. Peki nasıl oldu bu meseler tabi? Önüne inşallah bakalım İsmail Aleyhisselam'a. Habib Aleyhisselam Urfa'da doğdu. Doğduğu mağara şu anda duruyor, caddiliyor. Urfa'daki mağara, orada doğdu. Sonra tabi büyüyünce ona peygamberlik verildi. Ateşi atıldı. Oradan çıktı. Önce Harran'a gitti. Orada biraz kaldı. Oradan Şam'a geçti. Mısır'a geçti. Oradan Filistin'e gitti. Bu güzellekâh tabii orada da eline değil aslında. Yani kader gönderiyor bu şekilde. Filistin'de yerleştiği kasaba El Halil kasabası. Kabir'te oradaydı şu anda. Mevla'ya yalvardı, ''Ya Rabbi bana bir elat verdi.'' böyle, gülbet ellerinde. Onunla bir ünsiyet edeyim dedi böyle. Rabbim İsmail aleyhisselam'ı verdi. Hazreti Hacer'den ama, Câri'den yani böyle. Her şey aslında kaderde yazılmış her şey böyle. Yani kul istersemez ona mecburdur böyle kaderde yazılan şeylere. Tabi son peygamber Mekke'de gelecek. Orada doğacak, büyüyecek, orada peygamber yapacak orada. İsmail Aleyhisselam eğer Filistin'de olsa bu tabii. Uygun olmuyor böyle. Sıra Beytullah, Kabe muazzama yoktu o zamanlar. Daha önceden orada başka bina vardı Beyt-ül Mamur diye. Nur tufanında bu göğe kaldırıldı. E, Müslümanların beş biri de hac olacak. Kabe'ye tahap olacak. Yani Peygamberimizden önce Mekke-i Mükerreme'de altı yapı Oluşuyor. Kader bunu böyle gerektiriyor. İbrahim Aleyhisselam Rabbimin emriyle Hassari hanım annemizin de isteğiyle oldu İsmail Aleyhisselam aldı. Annesi Hacer'i aldı. Mekke'ye getirdi. O zaman da Mekke'de bir şey yok. Orası çöl. Yani kuş uçtan uçmadığı Kabe'nin geçmedi bir yer, su olmadığı için peki i Kereme'de. Kızgın bir çöl. Kabe orada yukarıda. Getirdi oraya. Kabe'nin bulunduğu yer biraz yüksekti. Temeli kalmış çünkü böyle, temeli kalmıştı. Getirdi. Orada bir ufak bir ağaç vardı, funduluk vardı. Oraya bunları bıraktı. Önde gittik kendisi. İsmailersem tabi, annesi kucağında orada tabii konuyu fazla uzatmayacağım asıl konuya girmek için susuz orası İbrahim aleyhisselam onlara bir kırba yani tulum koyun tulumu ve hurma bir kırba da su bırakanlarında gelir ya Hazır'a dağda dayanılmaz Hacı alanımız bir hurmayı ağzına atıyor, yemiyor ama. Ağzında duruyor böyle, Onu eme, eme, eme, eme böyle yani çabuk tükenmesin diye idare ediyor. Suyu da yudum yudum ışıyor, damla damla ışıyor suyu da bitmesin diye, ama bitti tabii. Bitti tabi, susuz kaldı. Kendi artık her şeye razı ama yavrusu ağlıyor. Sütü kesildi, su içmeyince. Sütü gelmiyor. Yavrusu alan başladı, aç çocuk, susuz tabi. tabii. İşte biliyorsunuz konuyu muhtemelenler, oradan işte etrafına bakındı. Demek ki daha gezilmemiş etrafa o güne kadar. Etrafına bakındı. Sabah tepesini gördü. Yüksek bir yer. O da daha orası. Şimdi i̇şte tabi dola dola Az kısa kaldı boyu. Bidene çıktı. Etrafına bakındı. Ne bir insan var. Ne bir su sesi var. Ne bir kuş sesi var. Bir canlı yok yani bir böyle. Abi böyle kedi köpek bile yok. aşk durmaz şöyle tabi. Ne yaptı? Karşına baktı. Merve tepesini gördü. O doğru gitti. Ta arada bir çukur vardı vadilere böyle şimdi düstebi de yeri. onun orada çukurdu doğal olarak. Oraya girince korktu orada. Etabı göremeyince orada koştu biraz. İrade koştu diyor. Gitti sefer. Gitti gel gitti geldi. Artık şaşkın ama irade dışında, bilinçsizce su peşinde. Yani gıda aramıyor, su yeter ona. Ya su bulsa hayat olarak. Merve Tepeş'teyken bir ses duydu. İsmail Aleyhisselam'ı bıraktığı yerde eyvah bir şey oldu dedi. Koştukerle baktı. Oradan su çıkmış. Cebu Aleyhisselam Abi ona Rabbim emir verince Mevla dileyince topraktan, çölden böyle su fışkırttı. Su çıktı. hacamızda su dağılması bitmesin diye Avucunu açtı etrafını zemzem dur anlamında topladı suyu önce kabını doldurdu, durum doldurdu. Ondan sonra içti yüzünü yıkadı, çocuğun ağzına biraz verdi, sütü geldi tabi. E, zemzem suyu dünyada bir tane. Eşiyor dünyada başka bir tane böyle. Her yerde şifa kişinin niyetine bağlı. Bu arı Hazretleri, lima şürübele. Ma'a zemzem, lima şürübele. suyu, işen kişinin niyetine bağlı. birisi ağrıyor, o nöbeti birisi geçer. Şekere bağlı, o nöbeti içer, halisane, tavaptan sonra içer ama, ona şifadır böyle. Acıkan kişi, o nöbeti içer, gider. İnsan bağlıdır. Sonra Yemen'den bir kabile geldi oraya. Yemen'den Suları çekilmiş, çöl kuyuların suyu zamanlar çekilir kurur şu kuyulara böyle. Kuyular kalır ama hatta onlara bazı kabileler başka suyu varsa ona onlar için bir erzak deposu olur böyle. Yani soğuk oda deposu olur böyle. Derin olduğu için orası senin orası. bunun Rabbim'in takdiri bunlar, Yemen'de bir kabilenin suları çekilmiş. Yok mu başka suları da, ne oluyor? Mecburi göç, hicret oradan. Düşüyorlar bunlar, çoluğu çülük, eşya yüklü develere, kızgın çölere gidiyorlar, su aramaya, böyle konacaklar. Bahtlılar Mekke'ye oradan geçerken, yolları olduğu için işte, o göre biliyorlar. Rus olmadığını biliyorlar. Biliyorlar ama baklay bir kuş sesleri geliyor. Allah edep burada su yok. E kuş olmaya da olmaz. Biri gönderdiler. Baba kandırırlar. İlgili baktı. Genç bir kadın, kula bir çocuk bir suyun başında gerçekten bir kuyu su var be. İzincisiyle bize böyle kuram verdiler, o da izin verdi, geldiler. Cumhurbaşkanlığı buraya gelince, önce çadır kurdular. Ondan sonra, yavaş gelişten sonra, taş taştırdılar, çamur kardılar, işte kebiş kestiler, el yaptılar buraya yanlar böyle. Orası, kış gibi bir kasabacık oldu. Hacı valimizin arkadaşı oldu onlarda, hanımlar tabi, çocukları var. İsmail Aleyhisselam da artık oyuncak hale geldi böyle, çocukluk çağına geliyorlar. O şeyden doğrusu, orası. Haz Hazırlıoğlu şat koşmuştu böyle, zemzem ve hakkı bana demişti böyle. ona kabul etmişti bunu böylece. İsmail Aleyhisselam arkadaş buldu kendisine, artışlılıkta gelince Hacı ve Alem akraş buldu kendisine. Tabi bir nevi yalnızlık gitti tabi bunlardan. Ama imtihan bitmiyor mu? İmtihan bitmiyor. Dünya imtihan salonu. Böyle. Yani biri biter, biri çıkar böyle. İbrahim Aleyhisselam Allah'a Padak adamıştı. Ya Rabbi bana bir elat verirsen, en sevdiğim şeyi sana kurban için demişti. En sevdiğimi sana kurban demişti İbrahim Aleyhisselam. Rüyasında, onu en İbrahim Aleyhisselam rüyada. Vahiy, vahiyen türleri vardır. Musa'larsen gibi doğrudan kelimullah derler. Musa Allah'la konuşan. Sonra Cebrail'in vasıtasıyla vahiy gelir. Bir rüyada gelir böyle. Vahi peygamberlere. Rabim bir rüya arasında bize bildirdi. Rüya şeklinde. Hem gösterdi bu şekilde. Görev çok güç olduğu için. Vadiyane geçirdi ya. Vadin getir. adanı yerine getir. Hatırladı. En sevdiğini kurban edecek. En sevdiğini. Düşündü. En sevdiğine nedir? Onun niye var orada? Hayvanları vardı. Sürüler var, Develeri, koyunları, inekleri vardı. Vaddaki en çok sevdiği develer var. Olarak kurban edip kesti. Dağıttı fakirlere. o oh, dedi. Yaptım görevimi. Rüyada olma dediler olmadı. Onu değil, en çok sevdiğin. İneklerini keşti, dağıtı fakirlere olmadı. Rüyada olmadı böyle. Koynuları keşti, olmadı. Ya Rabbi, başka benim neyin var? Fela böyle, var. En çok onu seviyorsun. Fatırladı ama tabii zor bir iş bu, bu şekilde. Rüyada Sonra buna açça gösterildi İsmail'e yatırıp kestiği ve gösterildi ve ona kesti, emir verdi kendisi rüyasında böyle. Uyandı, düşüne taşındı, Allah'ı kendi kendine şaşırdı. <Gülüyor> Allah celal dedi böyle, bana ne yapın, kestim emretsin bunu bana. İyi, masum bir yavru, susuz bir yavru. Acaba buna şeytan karışmasın buna dedi böyle. ikilimde kaldı böyle, terdüte kaldı böyle. Yani acaba hak mı, rahmanı mı şeytanı mı acaba? Bir karar veremedi. O güne deniyor terbiye günü dedi böyle. terbiye. Yani kararsızlık günü anlamına geliyor böyle. İkinci gece aynı saatte, aynı vakitte... Yine oğlunu İsmail'e kesti, kurban ettiğini gördü. Uyanınca artık, artık Birlik ki halk bu. O günü deniyor Arefe. Arefe, billi anlamına geliyor. Üçüncü gece gördü. O gün deniyor yemin dair Dahir. Yani kurban kesme günü anlamına geliyor. Tabii kalktı Filistin'den. Vekiyem-i de geldi, dedi ki Hacer annemiz de temiz bir yıka, onu bir şey, temiz bir şöyle olarak giydir de, biraz dedi, dolaşılır çöğür dedi, dedi, Hem yanıma bir yiğp alacağım dedi, bir de yarama da bir buçuk bıçak alacağım dedi. Şöyle dedi, biraz toplarım çalışırıp, yapmak işim. Ve bu Hacer annemiz de, Sevindi bunu, yavrusunu yıkadı, temizledi, bir tane temiz bir şey giydirdi. İsmail Aleyhisselam da çok seviniyor. Babasını yılda bir görüyor çünkü ancak yani baba Yani babacı tabii kendisi de, baba hasreti var kendisinde. Yani babası buraya gelirecek diye seviniyor. Ar babası yanında gitmeye başladı. Şimdi İbrahim Aleyhisselam dedi ki olmuştu önde yürüyordu yürüyordu aklım gelmedi be yürüyordu yürüyordu almadı böyle aklına bakma önde yürüyor dedi babacığım niye böyle dedi yaş gölü gözlerinde İbrahim Aleyhisselam diyor böyle yani düşünmek bile korku bir şey yok diyor der ama niye Allah bir emretti nasıl çıkacak mide işte? Yani evladını bir baba çok sevdiği, en çok sevdiği yavrusunu hem de kendi eliyle boğazına kesecek bari bakalım. Bismillah buna buyuruyor Sapa Suresinde bu bayağı bir konu geçiyor orada. Oradan birkaç bölüm okuyayım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fela <gülüyor> ma bela meyass sahih. Fela ma belaga yani ki İsmail Efendi ulaştı. O sebebi artık böyle yürüyecek, gezecek, hatta yardım edecek bir yaşına geldi. Kaç yaşı? Ayrıca da bildirilmiyor. Yani Tepsiri kaldı Bezabede, Tepsut'ta, orada bildiriliyor. 13 yaşında olduğu, Anadolu Esma Aleyhisselam'ın, 13 yaşında olduğu orada bildiriliyor. O yaşına gelince, O zaman buyurdu, geldi, yazı oldu. Kâbe. Mina'ya geldi Adem Aleyhisselam. Mekke'den çıktı, Mina'ya geldi. Mina'da meşrid haf var. Meşrid Mina meşride. Bir saf var. Orası böyle yüksek röz biraz orada. Onun yana başına geldi, düz bir yere geldi. Hatta yolda giderken, yolda giderken şeytan çıktı önünün önce. Akaba denen yerde, yani büyük şeytan taşlama diğeri var böyle. Orada şeytan çıktı varmış önüne. Şeytan, iblis aleyh ile İblis, şeytanların en başı o. Bir de o, şeytanın böyle. Dedi ki, ben İbrahim Bey, senin için babasın. insan rüyası olarak keser mi? Onu ben sana söylemişim söylemiştim şarttı. Şey İbrahim Aleyhisselam'a taş aldı, attı onu muhtemelen. Yedi taş attı böyle, ona karşı şeytan böyle. Tekrar çıktı, tekrar üç yerde çıktı. böyle. Yani. Üç yerde taş attı şeytanı, defolup, layın diye böylece. Gitti oraya. Şimdi gelince, üç yerden taştıran yer bitti. Meclis-i Hayf, Minada. Onun yanına başlarına gelince, Kale, İbrahim Aleyhisselam'a söyleme kararı olana söyleyecek böyle. İstediğiniz bir birbirine tutsa, yatırsa tabii şuruk çılıracak, bir şey olacak icabında. Bir de oğlunun da razı olmasını istiyor. Oğlunun da Allah emrine Ki o da sağ olsun bir şehit olsun yani böyle. Kale de ki, Ya Büneyye! Ya Büneyye! Deniyor olsa elat, yahu elatlı. Büneyye, ismi tezkir, ''Ey benim yavrucuğum!'' Böyle de böyle. ''Ya Buneyyye!'' ''Ey yavrucuğum!'' inni erâhî menami ''Ben rüyamda görüyorum!'' ''Enni ezbehuke!'' ''Seni kesmem bana emredildi rüyamda bana!'' Bunu rüyamda böyle gördüm. Haber kendisine. İsmail Aleyhisselam 13 yaşında ama o da peygamber namzıda olduğu için onlar akıllı yani Çünkü akıllı olur peygamberler. Ceki, akıllı, ferasetli olur, görüşlü olur bunların da. Tabii sonrasında anladım meseleyi şimdi. Oğlum rüyamda böyle görüyorum. Bana emredildi rüyamda. Seni kes kesimi Kesti mi gördüm bu şekilde? Hemzır. Bak bakalım. Mada tera. Yavrum senin görüşün ne dersin bakalım bu işe Sonra işin böyle yavrusuna Ne dersin yavrum görüşün ne işte bir baba gözleri yaşlı işi yanıyor ciğeri yanıyor ama Allah em derten yapacak Allah yapacak böyle hadi İbrahim Aleyhisselam daha berufada ateş atılmış ateş atıldı böyle onu zor gelmedi Subbana böyle yani canını kıymak Ateşi almak ona zor gelmedi. Ama yavrucunu girecek yavrucuğunu, yavrucuğunu kendi kesmesi tabii çok güç, büyük imtihan geldi. Ve söyledi. Bana bakın yavrum, görüştün de. Kale dedi ki İsmail Aleyhisselam, Ya ebedi ifal ma'ti Ömer. Ya ebedi ifal ma'ti Ömer. Ya ebedi ey babacığım dedi. İfal hemen yap. Ma'ti Ömer. Ne emri aldıysan hem yere getir bunu. Bak, bak isman böyle. O candan geçiyor, o yavrudan geçiyor şimdi. Allah emri teşhis var böylece. Ya elbeti ey babacığım, ifal mat ömer. Ne emri aldıysan hemen yap. Allah emrini geciktirmeyerek, yani. erteleme, teyretme böyle. Siz inşallah miniz sabirin. İnşallah ben dedi, bulursun dedi, sabitci dedi. Ne dedi, bak inşallah. Siyeteci dinliyor, inşallah beni de beni. İnşallah beni dedi, burada sabitci bulursun. Yani kesilirken, yanında inşallah bağırmam, çağırmam, tepinmem yani. O anladı beni böyle. Sonra, oturuyorlar şimdi de, İbrahim Aleyhisselam sarıldı yavrusuna oraya. Otururlar, diş çıktı, oraya. Bir an, yavrusuna sarıldı. O babasına sarıldı. Yani son bir hilalaşma aralarında. İkisinin gözleri yaşlı. Yaşlı ama Allah emrine boynundaki kıldırlar böyle. Peki İsmail Aleyhisselam, babacığım dedi, benim senin birkaç ricam var. Ne bunlar? Ne bunlar? Benim dedi, elim ayağım bağla baba dedi, kesin dedi beni böyle. Olabilir ki canısılar tepilirken, ne kadar ayağım elim sana vurabilir. Yani babam acil olarak ölmeyeyim dedi böyle. İkincisi benim yüzümü bağladı keserken dedi böyle. İşi merhamet geri dedi görün yapılmasın dedi böyle. Üçüncüsü benim ''Gömleğimi anneme götür, ona götür, Anne benden selam söyle, sakın üzülme ağlamasın benim için, Allah'tan razı olsun.'' dedi muhteremler. Bu sefer babası tabi bunu bağladı, el ayağından. Belan buyuruyor, ''Felamma eslema, felamma eslema.'' İkisi de teslim oldu Allah emrine. Bir yavuz seni kesecek... Biri canlı boğazın üstte cep babasının böyle böyle. Yani düşünün mü? Böyle böyle. Yani, yani düşünürük nasıl bir şey böyle. Yani peygamberlik makamı çok güzel makam ama imtihanda ağır. Ağır mıdırlar böyle. Fela yani. Eslam'a ve tellü cebin ve tellü cebin babasını yer yatırdı. Şakak diye böyle. Tam yüzü koyun değile böyle yan şübele alnın yanına beyazı böyle satıra yatırdı böyle. Yatırdı. Bu şan tabii çok bilemiş babası ibremarsan bir. Büyük bıçak böyle yani birden bire eme kesişin de hem yavru acı duymasın o da foda ona eziyet vermesin diye böyle. Bu sana bu sana bilemiş. Yavrusunu yatırdı. O da uzattı boyunu yaptığı yerden şakak üzerinden böyle sağ tarafı yatırdı, yere doğru dürük 60 yüzde o şekilde yatırdı. İsa Selam artık böyle başadaya da boğazına böyle kuvvetle böyle bir çekti bu böyle. Ama bu şey kesmedi o devamlar, bu kesmedi böyle. İsa Mesih Selam dil diresini bir kılıcı kesmedi böyle hiç böyle. İsmail Aleyhisselam seslendi. Baba, baba kendine gel. Bak Allah emrine asıl olma. Buyurdu. Yani sanki babası kesmiyor gibi geliyor ben ona böyle. Böyle basıldığı halde acımamış, boyunda acımamış. Halbuki iz yapmış ama acımamış. Baba da kendine gel. Allah emrine asıl olma. İkin defa tekrar kesti. Üst sefer tekrardı. Kesmedi. Bir bir taş var böyle. Bıçakla bir taşa vurdu böyle. Şöyle, taş ikiye yaraldı muhtemelen böyle. Böyle bıçak. Bışı aldı. Ey sikkin, Bıçak yani ara geliyor. Ey sikkin, Niye kesmiyorsun? Allah emri yapışı yerini yurttiremiyorum sen öyle böyle böyle. Niye kesmiyorsun? Bak taşı kestin. Bıçak konuştu muhtemelen. E konuşur mu? Konuşuyor ya muhtemelen. Konuşuyor ya. Yani günümüzde bunun daha kolay böyle. Bizce cihazlar var değil mi? Konuşuyorduk böyle, böyle. Mörüntüsüsü var cihazlar. Onlar da metarmadelerdi böyle. böyle. Bıçak konuştu. Ya İbrahim, ya hayırullah. Sen kes diyorsun ama Allah bana kesmedi, emir verdi. Nasıl kese yenildi bu böyle. O Mevlam emir vermiş Cebrail Aleyhisselam'a. Ya Cebrail'im Cehennet'e git, oradaki kuş al, onu İbrahim'e götür, onu yine kessin diye. Hangi koç? Habil. Hayır, Habil, Kabil, adamın iki olu var muhtemelenler. Habil'in koçu. O zaman kimin kurbanı ada kabul olsa, o göğe kaldırıldı böyle, ateş gibi alır, yıkıverdi böyle şey. Ve Habil'in koçluğu da o kabul oldu, Göğe kaldırılmış, o cennette, altı cennette muhtemeliler. Hatta İbrahim'in gizli bir azim Bela'ın bir adet sonunda. Gizli bir gün azim. Yani çok cüsseliymiş şu an böyle. Cennette beslenmiş tabii. Yetimeti beslenmiş olmuş. Bela'ın bu cevabıya git, koş al, onu götür böyle. İbrahim Aleyhisselam oğlum boğazına bu şarap böyle dayarken adalıyken de Cevâb-ı birinci samaya gelmiş. Gökyüzüne böyle. katlara açmış yani böyle. Dünya semasına gelmiş yani böyle. Oradan görüyor bunları. kimin akı ışık hızı uz uzakta. Oradan bunları görüyor. cevâb şaşırdı muhtemelenler. Şaşırdı. Ne dedi? allah Ekber, allah Ekber. Ey ne büyükse Allah'ım, ne büyükse Allah'ım böyle. Ne oluyor böyle? Bir baba oğlunu kesiyor, o Oğlu teslim vurduruyor bir teslim bu şekilde. İhram Ağaç'tan duyurun sesini, Halk geliyor. Anladın? O döndü. ne dedi? o da? La ilahe illallah ve Allah'u ekber de İsmail Ağaç'tan bu sefer baktı, koşu gördü. O ne yaptı? Allah'u ekber ve lhamdülillah. Oradan bu süre işte, beraber oradan kaldırmadan beri, böyle, böyle. tekbiri böylece. Cebrah Aleyhisselam, İbrahim İsmail Aleyhisselam böyle. allah Ekber, Allah-u La İlahe İllallah, allah Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, allah Ya İbrahim, rüyan yerine geldi. Sadık oldun rüyana böyle, bağlı kaldın rüyana böyle. Emri yerine getirdin. Ben sana gerçekte onu kes ama sevgini kes dedi. Rabbim bir gönülden başka sevgi istemiyor. Yani böyle. Hele peygamberler de peygamberleri böyle bu. Hazirah Aleyhisselam atıraflığı zamanlar bekardı o zamanlar, bir tek canı vardı. Bir de canı vardı böyle. Onu feda etti böyle. Ondan Cebrail Aleyhisselam geldi. İbrahim kurtarayım mı seni? mancılıkta Urfa'da. Urfa'a kadar üzere tane direk var böyle. Bir orada bir demin vardı ortada. Sanacak bir vardı böyle. Tam açı atılacak. İkiye size bağlı. iki de bağlı. iple bağlı. Bedenin çıkışı bakıma bedeni böyle. Üzerinde ateş dağ gibi yani aşağıdan. Kırk onu taşımayacak. Kırk gün. Tutuşturulmuş. Bir dağa yanıyor sanki böyle. Baştan başa. oraya gidecek. oturmuşları da. Cevâb-ı Aleyhisselam İbrahim sen kurtarayım mı? Yoksa ihtiyacım yok. Allah'a yalvar. Allah beni görebiliyor. Allah beni görebiliyor. Yaşlar bilmezsen de on diyeyim. Ben böyleyim. Yakutayım böyle. buna razı oldu ve elhamdülü ateşe. Ya nârı. Hey ateş. Künü berden ve İbrahim. Künü berden soğuk ol ve selamen. Ama bu zıbı olmaz. Selamen. İbrahim'e karşı böyle. Ateşe giden alevler bağlı, bağlanı yaktı. Çözüldü. Düştü yer. Bu, bir çay içime oldu. Hatırlıyorum, hatırlıyorum, hatırlıyorum. Bir su çıktı oradan. Onların bir kısmı orada, balık olur, Hâlâ var işte balıklar var, var. böyle orada, orada. O zaman İbrahim Aleyhisselam'ın tek canı vardı yani. Nekârdığı türlü yoktu böylece. Şey. Gönlünde bir Allah vardı, Ceyli Bir Allah vardı böylece. Ama şimdi ne oldu? Gönlünde, İsmail'e gönlüne göre çok sevdi, yavrusunu ama bu tanımları. Mevlam öyle gördü. Yani, ya İbrahim, rüyanın sadık oldun. Tamam, emimi dinledin. Yavrun başına başını, canını teslim etti bana. Bu irane geldi. Ama benim Meliham buyurdu, maksadım. Baş geçmek değil, gönlündeki sevgini kesmek. Bu irane. İbrahim Malesem o kuşu kurban etti. İsrail Malesem yerine Çok büyük bir kuş, abi. iriymiş. Tabi. Cennetten gelen bir kuş. Sara eti Sürp şifa, yeğenlere böyle. Orada böyle. Yani kim orada nasibi varsa, o anda orada, tabi bize nasip olmadı o. <gülüyor> kim nasip olmuşsa, hepsi şifa buldu ondan böyle. Hepsi buldu. Dediler. Ad-i İbrahim Aleyhisselam iki tane boynuzunu aldı, kabe getirdi onları kâhını kaptır. Aslı iki boynuzunu bastı böyle. ona hiç böyle. Ne zamana kadar? Ha hacı zalime kadar. Haccı zalim. Peygamberimizden sonra biliyorsunuz 4 halife geldi. Ondan sonra da Emevilere geçti hilafet. Emeviler zamanında onların Zübeyr Hazretlerine biat etle Mekke halkı, Medine halkı, Yemen halkı böyle. Burada savaş oldu. Yani bir saltanat savaşı oldu. Hacı zalim denen o milyon Zaten adı da lakabı zalim diye geçti böyle. Çok insan öldürüldü. insan attı böyle. Merhametçi bir canavar insandı. O Ebu kubbe Dağı'ndan kabeye doğru taş atırıbanşikare böyle. Bir de yağlı bir atırıdı, yağlı belde yanarak böyle. Ateş attı böyle. O zaman kabe'nin kapısı falan yandı orada. İki bu o zaman yandı orada hatırladım. Yani kaç bin sene Peygamberimize kadar geldi böyle. Peygamberimiz sonra devam etti, 100 sene, 1800 sene kadar aşağı yukarı. Onun yan donardı böyle. Şimdi bu Peygamberimizin dedesinin büyük kurbanlığı bu böyle. Ve yani bu kadar pek var da en evlisi bir hal böyle. En evlisi bir hal. İki kurbanın oğluyum. Biri bu, kurbanlık böyle. Edirsi Peygamber. İkinizde kim? Peygamberimizin babası Abdullah muhtemelinde, kurbanlık. O nasıl oldu? Az evvel konu geçti. Mekke Mükerreme'ye Yemen'den gelen kabile vardı. Cürüm kabilesi. Onlar geldiler. Fakat İsmail Aleyhisselam'a, Hacı Aleyhisselam'a çok saygıları vardı bunların böyle. Bunu severlerdi. İsmail Aleyhisselam tabi oğlu oldu, Kaydar oldu, on onun torşuluklu oluyorken çoğaldı bunlar bence. Kabe'nin hizmeti, kap anahtarı, zemre hizmeti onlara aitti. İsmail Aleyhisselam'ın neşten ait aitti. Bu böyle geliyor bu böyle. Epey gitti bu şekilde. Sonradan bu cürüm kabilesine mensup olanlar bunu tabi çoktu bunların sayılarda, fazla bunların sayılarda bu defa bunlar bunu ele aldılar böyle, yani Mekke'nin riyasetini, reisliğini, Kabe'nin bakımını, zemin suyunun şeyini, bunu al üzerine aldılar bunlar böyle, bunu ele geçti bu. E, tabii Kabe'ye muazzamaya gereken saygı yapılmadı, yapamadılar. Bunun üzerine, Mevlam bundan başlarına başka birisi müsaade etti, başka bir kabile bunlara başlarına müsaade etti. O kabile bu defa Mekkeyi işgal etti. O kabile daha kalabalık savaşıymış. jürmler korkudan kaçarken Yemen'e giderlerken zemine kuyu kapattı bunlar. İçine taş attılar, tapak attılar. Bir de kabile hediyeler vardı, hediyeler vardı. Onları iş attılar, üzerine düzlediler. Aynen diğer kumsal topuklar gibi iş şey belli olmadı. Neden? Demek ki zengin suyundayız insan o anda. oradan. Onu Rabbim Hacı ve verdi. İsmail Aleyhisselam verdi. Bu cürümler, ona sonra bu insanlar yani huza kabileci bunlara da, huza kabileci. Bunlar rahip olmadığı için yeri kayboldu. Yeri kayboldu. Sonra yine zamanla kusayı. Hazretleri Kusay. O da Kureyşler'den, İsmail Selme'nin neslinden Peygamberimiz'in dedesi, dedeleri oluyor. O tekrar kureşleri topladı, daha da Kureyş'e topladı. Tek hakim oldu böyle. Bununla biliyorlardı ki Kabe yanında bir kuyu vardı. zevzem kuyusu diye vardı. Şifalısı. Ama yeri bilmiyor ama. Düzenliği bulamadılar bunları böyle. E Peygamberimizin tabi artık yaklaşık gelişi Aleyhisselam Hazretleri'nin peygamber e yaklaştı. artık kabe muazzamın hükümeti bilinecek, fazla olacak Müslümanlara, zerre suyu gerekiyor, aşılması gerekiyor. O zaman da Kuyuş Neyze Abdülmelik, Abdülmuttalik Hazretleri, Abdülmuttalik Hazretleri, Peygamber'in dedesi yani belki. O Mekke'nin mükerreminin Kureyşi reisi hep içinde bir ah var. Abdülmuttalip Hazretleri çok saygın kişiymiş. Saygın kişiymiş böyle. Ebrehe bile Ebrehe bile yani Kabe'yi yıkmaya gelen Yemen'le gelen fil ordusu var ya onun başı komutan Ebrehe o bile e, Abdülmuttalip'e saygı yaptı. Ayak altına karşı yani öyle duruşu, hareketleri, yapısı, otoritesi sadece bir kişiymiş böyle. Herkes anında sevilen, sayılan kişi. Şimdi bu da biliyor bir kuyu vardı, zelzem kuyu kuyu vardı Kabe'nin yanında. Şifalı su diye biliyordu. Bu adada Allahu u Teala'ya. Rabbim eğer bu kuyu açma bana nasip olursa Oğlun birini kurbanın içeceğim sanırdı, böyle muhteremler böyle. Bu da şey, ağzına kaçırır tabi böylece. Diğer bir de eğer 10 tane oğlum olursa, yedir kurbanın içeceğim demiş, alamış. Bir gece rüyasında, Az abim mutalib çoğu geceleri Kâbe'nin yatardı böyle. Evinde yatmaz çok üzere böyle. Gelip de oraya, Kâbe'den yatardı böyle, Oraya bir tatfir vardı oradan. Gide rüyasında, aşık net şekilde buna kuyun yeri gösterildi. Dendi ki, ya Abdülmuttalip, işte kuyunun yeri burası. Burası böyle, sen burasını kaz, işin temizle, yine su buna çıkacak bu şekilde böyle. Dedik rüyasında ya Rabbi ben bunu yenen tam işini uyanıncaya bulamam. rüyadan bile genesin böyle. Nasıl bulurum tam yerini acaba? Ben dedi ki buna yarın sabah sen kuyu gözetle bir karga gelecek. Karga. Karga gagasını bir yere vuracak. Birkaç sebebde vuracak. Bu diye kaçacak oradan böyle. Tam o kuyunun merkezi orası böyle. 16 bir karınca yobusu var. Bundan karınca çıkacaklar. Orası merkezi kuyunun. Onun etrafını aç, kuyu arası tepeli. Uyandı, oturun sabah. Hep kuyuya bakıyor. Yani, e, kuyunun gösterildiği o şey, çevreye bakıyor. Cennet Kuyusu'nun hem yakınındaydı böyle. 20 metre tahminim böyle. E ben kuyu gördüm daha önce açıkta o zamanları böyle. Sonra baktı ki ben alın bir kargı geldi muhtemelen böyle. Yani Rabbim, Rabbim diyor muhtemelen böyle, karınca emir veriyor, kargı emir veriyor. İnsanlar böyle demir konuşulduğu gibi, ben konuşamaz mı? Konuştu muhtemelen böyle. Kargı geldi, başta gaz vurmaya böyle, merkeze böyle, tamam böyle, sevindi. Kara gitti, gelip baktı, karınca yuvası içine böyle, karınca çıktı dışarıya. Ondan sonra suyuklarını çağırdı, açtı onu, içinden taşlar, üst tarafın taşlar, topraklar. Ondan sonra kabir hediye varmış. İnsan inancına göre böyle. kılıçlar, zırrlar ve altından yapılan bazı geyik şekilleri falan bir yap Oysa O yüzden o yapmışlar bunları. Bunlar hepsini çıkardı. Kuyuya tertemiz yemeyecedi. Berra su çıkma başladı bu şekilde. Sonra 10 tane oğlu oldu kendisinin, o da oldu. Şimdi hazırdaki ki ada vardı, birini Allah koru edecek şimdi, bunların birini. Şimdi düşünün şöyle, hangisi yapayım? 5 e parma hangi keselim derslerim böyle, İslam'ı böyle. Şu parma, bunu kestiysen değil mi? Hatta bu şekilde. 10 tane evladı var, erkek yani, kız arış. ...hangisini edemiyor. Karar verdi, Kura şekilime karar verdi. Kura şekilinde de böyle. Yanı gönlünde en çok sevdiği Abdullah'ı. onu en çok sevdiği Neden? Onun aldan nur var, Peygamber Nur var böyle. Peygamber Nur'u, Abdullah ona geçti böyle. Geçtiği için onun aldan nuru var... Yüzü gayet parlak, sevimli, güleş yüzü, iyi ahlaklı, halim selim böyle, yumuşak, itaatkârı böyle. Yani genç bir bakire kız gibi, o dermenin kızları gibi. O kadar böyle babasına karşı saygılı, hürmetli her yaşından böyle bir yapıdaymış abla. Babası ence onu seviyor işlerinde. işte geçiyor. şimdi kuraç çektirecek ama abla gelmese... Kur'a. Yani dokuzu bir yana farklı bir şekilde böyle şey. Artık nasıl yapmışlarsa, oğlum bilmiyorum, tabii, nasıl yapıp kurmayı böyle, birinde kurumlandık yazmışlar, niye yazmışlarsa, o zaman kağıt o zaman da, ya deriye bir şey yazmışlarsa, bir torbaya koydular bunları, on tane onları düzgün sırayla, hep dünya babasına da. o zaman da şey tane. hepsi boş, boş, boş, boş, boş, Abla çekti kurbanlık o kurbanlık. Dedik ki oğlum ben seni kurban etsem Allah bu şekilde. Benim adam var allah Teala ya, ama sen istedin ben yapmıyorum, ama sen istedin ben yaparım. Ne istedin ya, ben Peki. Şimdi bu böyle karı verince annesi değil annesi. Adı Fatma. Onun annesi ayrıydı. Dedi ki karım ayrı anne bu Ha hani diyor ki oğlunu babası yani Korese kovalacak. Ya bana yüreği yanlış anladı şimdi böyle. Yanlış yüreğim. Koştu geldi. Ne olur abi Muallip, yavruma kıymayın yavruma. Yok. Dinlemiyor mu? Oturu çok el böyle Ben Allah vaadim var. Ben burada kura çektim. Ona geldi keşke alman böyle. Kadın baktı ki laf anlatamayacak. Koşun gitti kardeşlerine, ablamın dayılara yani böyle. Koşun ne olur kurtaran beni yavrum dedi böyle. Kim var akrabalarlar, hepsi yalvardımlara, koşun beni yavrum kurtarın, onu aman kesmesin, ona işim dayanamaz böyle böyle. Dayılara kalabalık, dayılara geldiler, dayı olarak geldiler, şunlara, bunlara geldiler, kendim, amcalar falan geldi, toplamlara geldiler. Ya adın mütalip, boğulmaz mı bu şekilde böyle? Yani böyle bir adet çıkar mı bu şekilde? Mekke'ye diye, bir bir kimse keşke ben bunu. Dediler ki, ya Abdümen sana bir önerimiz var sana böyle, nedir bu? İşte filan yerde bir kahin var dediler, kahin böyle. O dönemde çok meşhurmuş böyle, bilgili, bilgili neyse böyle, Herkes sevdiği sayılı bir kişiymiş. Dedik ona gidelim, ona bu mesele danışalım, belki buna bir çıkarıp olur mu şekilde bana. Abdülmühtalep o, o karnı siliyormuş. Peki. Öyle gittiler şimdi. Yani durum böyle böyle. Ne yapayım Abdülmühtalep? Yani düşündü ilk ki şimdi Abdülmühtalep'e. Ya Abdülmühtalep böyle. On tane deveyi bir yere koy. abla bir yere dik. Bir de kura çektir böyle. Kura çektir böyle şey. Eğer kura develere gelirse on deviyi Allah için et. Getirin, sen yeme, fakirler bunu tasla duruyor. Sırakar fakirleri böylece. Onu kesme. Kur'an'ın böylece. Peki ya ablulukha gelirse Kur'an olacak? Ha. Eğer kur ablulukha gelirse, on dev ilave et daha böyle. Deve yirmi dev olsun. Yine kur'a çek. Yine abla geldi, on dev ilave et 10 On dev, on dev ilave et böyle. Ta geldi, devede sayı gelince, onu direkt de kur'an dersin, Abla burada kurtulur bu şekilde böyle. O da bunu kabullendi. Bir yerler için Kâbe'nin 10 tane çok develer vardı Abla Taneb'in. 10 tane deveyi böyle dizdi. Abla ayakta dökülüyor. O da bekliyor, oca bilmiyor, Taneb'e Bekliyor. Kura çekildi. Kura abla geldi, kulübünü olacak böyle. 10 develer de ilahi böyle. Yine kura çekildi, yine abla. Dedi ki, otuz, hep onda derecede 100 deve oldu muhteşemde. 100 deve olunca, kura devlere gelir bu sebeple. 100 deve böyle. İşte 100 deve, insan da budur aslında değer. Yani kıtalde böyle, ölümde böyle. Diye derler buna, diye derler, kan diye böylece. Şimdi İslam'a göre, bir katil, birini öldürünce, öldürünce, bunun cezası İslam'da kısaltır yani böyle. Yani idam, ölümü ölümdür böyle. Bu da böyle şey. Bunu hakim karışamaz. Bir de hakimin görevi katili araştırmak. Bu gerçek katil mi değil mi? Şahide ardı an mi? Am bunlara böyle şey. Ama bu katildir. O kadar böyle. Bunu kimse affedemez bunu böyle. İslam'da böyle. Ancak önerinin, birindeki yakınları, varisleri Onları isterlerse, kısasdan geçerler, diyeti razı olurlar muhtemelen. Diyeti 100 yöbedir böyle, 100 yöbedir. Bunun üzerine Abdullah, Peygamberimizin babası, işte doğdu oradan, kurtuldu muhtemeleni oradan böylece, kurtuldu. Onun için Bülay Aleyhisselam ben iki kurbanlığın oğluyum buyurdu Sonra oradan kurtulunca Abdullah Hazretleri eğlenilmesi gündeme geldi. Eğlenilmesi gündeme geldi. Tabi Peygamber'e gelmekte yaklaştı. Bu eğlenecek ki idam olmayacak yani öldürülmeyecek tabi, kurtulacak kurtulacak bundan. gündeme geldi. Bu konu nasıl inşallah nasıl bozul inşallah? Tabi bu akşam bu konuya girmeyeceğim şimdi. Nasıl oldu inşallah? Pazar günü akşamı Peygamberimizin doğum gelişim kutularından. 11 Rebbeli, 12'ye bağlayan gece. Yani ağustü saatten beri İslam dünyasında kurtulanan gün o gündür. Ay zebil evvel ayı, 11'i 12'ye bağlayan gece, sabah. Yani doğdu, dünyaya gelen muhteremler. İnşallah teala akşamı nasip olsa inşallah muhteremler. O gece tabi sohbetimiz olacak orada. Nerede olacak? Beş köprüde, Beş köprü, Balkanlar Camii var. Beş köprü, Balkanlar Camii. Üstünde bilmeyenler vardır bunu, internet'e bakarsın inşallah Orada kurum bunu konacak, internet konacak, yarın konacak inşallah muhteremler. Ya bir şey var, belki de konulur. bakarsın inşallah nasıl olsa inşâAllah. İnşâAllah o gece Peygamber'in doğum gelişsin inşallah orada. Kutlayan bir haber, muhterem'e bölecek. Şimdi biliyorsunuz ülkemizde, yalnız Türkiye'ye has bu böyle. 20 Nisan. Utuğma aptısı diye bir şey çıkardılar bu taraflar. Bu aslında Ankara'ya bir prozes çıkardı bunu böyle. Hem de kentçi deden bu taraflar prozes O çıkardı bunu bu taraflar bu şekilde böyle. Önce evinde, o güzel inşaat böylece, sonra o o dönemin diyanet başkanı da buna hemen daldı buna. Artı bir odan tarafınıydı onlarla böylece ya yani bu yakın kadar bu taraflar böyle böyle vidat-ı böyle. Yani Hristiyan takvimine göre Avrupa takvimine göre Hristiyan takvimine göre ki İslam düşmanları Hristiyan alemi onların ayına saygı yaparak kutlama ad altında yalnız Türkiye'de muhtemelen böyle. Ne Mekke, Medine'de ne İslam ülkelerden başka bir yerde ne günümüzde daha bir şey olmadı bu şekilde böyle şey. Şimdi Kısır'da inşallah ilgili bir şey anlatmak istedim inşallah muhteremler. Yani inşallah şu an yapalım o geceye muhteremler. Nasıl olsa inşallah böyle. Yani etrafımızda böyle telefonla, mesajlarla şuna, bunlarla bunu uyaralım insanları. Evimize bu konu işleyelim inşallah. Yani Çocuğumuzda bu konuya beynlere girilsin. Nasıl olsa inşallah. Mısır'da bulunan bir Yahudi ailesi yeni evlenmişler. Yeni evlenmişler. 300 yıl önce. Yeni evlenmişler bunlar. Bir ev, tabii boşta kilalık, karı koca, ikisi de Yahudi bunların. Bir evi yerleşmişler. Kadın bakıyor, yani genç, yeni evli, gelin, bakıyor, komşusunun evinde Komşu Müslüman, komşu evinde, o gün bir, olağanüstü bir hal var. Birkaç komşular da gelmişler, evi temizleniyor, süpürülüyor, bahçe temizleniyor, sulanıyor filan derken, ondan sonra başlıyor oradan et kokuları, helva kavruluyor, kokular filan gelmeye başlıyor. O merak ki, acaba düğün filan bir şey arıyor burada böyle, öyle tabi altına geliyor normal olarak. Akşam üzere bunu da getiriyorlar. Ona getiriyorlar? Bir genç kız bunu getiriyor. Bir tabakta etli pilav, unu herhalde kavrulmuş, daha dumanın üzerinde. Biz bile kokuyor, getiriyor. Kız da soruyor, karışım diyor. Ne var orada? Düğün var? Hayır değil diyor. Peki nedir böyle ki bu telaş böyle bunlar diyor? Diyor ki bu, bu ev sahibi amca diyor. ''O komşumuz hem yani. Bu ev sahibinin amca diye bir teyzesi diyor. Onlar her sene diyor, yegâmizin doğum gecesini böyle yaparlar yani böyle. Her gece böyle. Onlar çok yegâmını seviyorlar yani böyle böyle böyle. çok sabır şey getiriyorlar. çok bağlılar bunlar. Bunlar her sene o gece böyle yaparlar yani böyle. Birkaç kendi kuyu keserler diyor böyle. pilavlar yaparlar, herba kabuller, komşu verirler. Evrenin davet edilmiş misafirlerine böyle şey. Bu yeniden merak ediyor bir peygamberlerin doğum girişi. Tabi onlara böyle bir şey yok, onlara böyle bir şey yok. Böyle Hristiyanlarda bile taplıyorlar böyle yani bir karnaval bir sapıklık hallerinde oluyor peygamber doğum girişinde. Şimdi kadın merak ediyor, de, akşam zirve korese geliyor, bakıyor evde etli pilav. Daha sıcak bu örtmüş. Pilav da, helva da kavrulmuş. Bunlar yiyorlar bunları. O da anlıyor meseleyi. Mısır sıcak ülke. Mevsim yazmışlar mevsimde. Açık bir camlar. Oturuyor bunlara kare koca, yavdeler. Bakıyorlar. Bakalım ne yapacak bunlar bu gece? Peygamberin doğum günü ne yapacak bakalım Müslümanlar. Hiç garermemişler. Bakıyorlar ki, İnsanlar geliyor, toplum insan, toplum yollar. Kur'an-ı Kerim okunuyor. Her okuyan Allah için okuyor. işten okuyor, candan okuyor, etkili oluyor, duygusal oluyor. Çok duygulanıyor, işte bunların karabahçı Okunan Kur'an'dan beri. Arapça ilahi söyleniyor. Arapça da biliyorlar kendilerini, Mısır için. İlahiler okunuyor. Sarabat-ı getiriyor beraberce Yemekte yeniyor. Şu bol derken böylece sohbetleri yapılıyor da. Bunlar ikisi ve kar koca hiç konuşmuyorlar kenarına bile. İkisi hiçbir birbirine konuşmuyorlar. Sanki gözünü kapılmışlar Kulakları oradan böyle. Hiç duygulanmışlar bunlar. Tabi evde cemaat dağılıyor. Bunlar da artık yatalım diyorlar. Yatağa giriyorlar ama yine konuşmuyorlar ama böyle. Çok duygulanmışlar böyle. Mâlevi feiz almışlar, ruhsal bir zevk almışlar ondan. Bu mâlevi feiz nefsten zevki geçer. Geçer onları böyle. Nefsten geçmişler, zevk almışlar, yatıyorlar böyle. Kadın rüya görüyor muhtemelenler. Rüyasına kadar bakıyor ki, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Sanat-ı Bekir, Sonsuza Ömer Farah olmak üzere bu eve geliyorlar. Eve geliyorlar bela. Daha başka sahabeler geliyorlar. Diyorum Alexander Terry ev sahibine teşekkür yine Ben sen razı oldum. Sen benim sevgimle bunları her yapıyorsun. Ben sen razıyım diye. Ondan onu itibat ediyor Alexander Terry. Şimdi bu da rüya aleminde ama çok net açık bir rüya. Bu da rüya aleminde madem diyor, Müslümanların peygambere geldi, arkadan görüyor ama o kadar ona zevk oluyor ki nurulu, feizli, yani mani enerji saçan bir hal böyle. Hazır Bekir o da nurlu, Hazır Hemen Onları görünce ben de gideyim bakayım diye ben rüyasında. kapıya geliyor, altlara geliyor ben Yahudiyim. O Müslümanların peygamberi, ya ama da bunu içeriye Oradan bir Müslüman bunu görüyor, ev sahibinden biri görüyor. Kim görüyorsa diyor ki, gel bu içeriye. Ama ben Yahudiyim. olsun diyor. Peygamber bütün insanlara böyle diyor böyle. Arab değil o böyle böyle. Herkes o peygamber böyle. İçine alıyor bunu da böyle. Bir giriyor peygamberi görünce artık aşağı geliyor arşaya geliyor kadar beri, cezaya geliyor, ruhsal hâlleri geliyor, her şeyden geçiyor. Ya Muhammed ne olur diyor, ben de mislim olayım diyor muhtemelen, ben de mislim olayım diyor böyle. Bu ne yapıyor Peki, kul yerine de bakalım, ben böyle oluyor. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü. Bunu tabi Peygamberimiz söylüyorum muhtemelenler. Bu gelin, genç, yahudi hanım o söylüyor, Hazır Ömer, Hazır Bekir söylüyor, orada bundan bunu söylüyorlar. Kadın uyanıyor muhteremden eğer, uyanıyor böyle ama hiçten böyle Allah diye bağırmak böyle, kabına sığınıyor ruh böyle, artık kabına sığınıyor böyle, hiç değil ki dağlara çıksın, uçsun böyle havalar, Allah diye böyle, öyle geliyor. İçinde geliyor, ağlıyor bir yavaş. Böyle, böyle cezbeye gelmiş, tatlı bir ağlama böyle. İçinde yavaş ağlıyor böyle. Aklına geliyor. Ben şu anda Müslüman oldum. Kocam Yuhudi. Acaba nikahımız da oldu şimdi? Nikah mı böyle? Nikah geçerli mi değil mi acaba böyle? Yani ki geçersiz de o zaman diyor, benim diyor Bedenin tirmanı dokunmasın muhtemelen emre. Korosu kaçma kendini kaçıyor böyle. böyle. Yani olsun diye bir de mütlüye bu meselen danışayım. Eğer nikamımız geçerliyse ne amle karakocu eder böyle. Eğer düşürdük nikamımız, babamın aradı ben bunları böyle, böyle böyle. Her şey geçiyor diyor beybendir böyle. Oğum da korosu da uyanıyor. O da ne yapar mutfa O da duyguladı tabi. O da ne yapmış? Şimdi. Kadın böyle kenara kenara çekilince arasına ne örtü varsa yani, örtüye böyle sokuyor araya böyle anlıyor kolyesi kaçma kaçma ben ben de seni gördüm yani ben de gördüm cahaya gördüm böyle. ben de gördüm cahaya böyle diyor ağlama başlıyor kolyesi tutabiliyor burada sesli böyle kadın ağlıyor bu sefer o ağlıyor ağlıyor kalkıyorlar bunlar şimdi abi ne yapalım şimdi ne yapalım işte bilmiyorlar şimdi böyle şimdi ne yapalım acaba tabi bir, şey, bir şey bilmiyorlar Sabah olsun diyorlar, mühtüye gidelim de, hem yine başta tekrar müslüm olalım mühtülerin önünde, resmi müslüm olalım, hem işte ördüğüne bakın abone olalım böyle. bu bundan sabah zor bir etki şey yollar böyle, Zor bekliyorlar, sabah mühtüye gidiyorlar, ya durum böyle böyle, biz müslüm olacağız diyorlar böyle. Mühtü de, diyor ki bundan mühtü ne mutlu istiyorlar belediye, zaten müslüm olsanız da belediye. Yani Peygamberimiz, şu anda sahibesiniz diyor. Manevi sahibesiniz. Ama tekrar getirilen böyle, böyle. Tekrar kelimeşe getiriyor böyle. İsim anlatıyor kendisine böylece. Müslüm oluyorlar. İkâhı devam ediyor muhtemelen böylece. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselam'ı sevmek muhtemelen böyle böyle. Ev sahibi her sene birkaç tane koyun kesiyormuş. Pilav yapıyormuş. Helva kavruğunu böylece hem korkun şey veriyor, hem de cemaatleriyle çağırıyor, evdi peygamber hürmetine anılıyor muhteşem böylece. Bunlara bakın, ya da bunlara da o peygamber sevgisiyle, muhabbetiyle bu hali yaşamışlar muhteşemler. İnşallah bizler de bunu yaşamak çalışalım. Yani kutlama haftası denen o Hristiyan takvime olan o tarih, Günler üzerine biliniyor, reklamı yapılıyor. Artık hatta İslami belediyeler bile, yani zavallara bilmeden buna sihe şey buluyorlar tabii. Etkinliği derken, şunlar bunlar derken, tabii işte birader olunca zamanla sapıtır, bunu. Sapılır gider böyle şey. Derken şu, müzik gelir, şarkı gelir, bu gelir, şu derken böylece sapıtı gider Allah korusun. tam böyle biz inşallah böyle bu ne bir ay, e, ayının inşallah muhtehemler böyle etan duyuralım bu treylerler o günde evimizi inşallah muhtehemler bir şey Allah'ın böyle hepimiz muhtehem böyle inşallah ile tara